518, numaralı konu, Hazreti Peygamberin bir müfrezeye gece hareket emri vermesi, evet, Resulullah bir fırkaya gece yola çıkmayı emretti, onlar, ey Allah'ın Rasulu, biz gece mi çıkalım, yoksa sabaha kadar kalalım mı, diye sordular, Hazreti Peygamber, geceyi cennet bahçelerinden birinde geçirmek istemiyor musunuz, dedi.